Gönül biganelerle aşinadır ya Resulallah, değeri devlet meabundan cüdadır ya Resulallah. Sarardır zikri fikrün çehresün, erbabı tevhidün, siyah haki kimyadır ya Resulallah. Olan hadi sıratı müstakime seyri fakindir, bu alem berzahi hevayü recadır ya Resulallah. Ne denli Naili şayanı tertibi ceza olsa Cenabından şefaat mültecadır ya Resulallah. Bugün sohbetimizin konusu şairimiz Naili'nin bir natı ile açtık programımızı. Naili özellikle divan edebiyatında sepi hindi tarzı gazeller yazan, tarzının hakkını veren, zor bir hayat sürmüş, ömrünün bir kısmını sürgünde geçirmiş, şire kattığı hayallerle takdir hak etmiş bir şair. Kıymet Üstad'ım Hayat da sohbetimize başlamadan önce can veren pervaneler TV, Instagram hesabımızı hatırlatalım isterseniz. Programımız esnasında hesabımızdaki son gönderiye Nail'den paylaşmak istediğiniz beyitleri ve görüşleri yazabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Merhaba hocam. nailli merhum. Bakın şimdi söyleyeceklerim katiyen mübalağa zannedilmesin. Zaten bu da herkesi çok övüyor filan. Denilmesin Hiç abartmadan söyleyeceğim hakkında söyleyeceklerimi Çünkü bir yekdane Bir nadide benzeri bulunamayacak bir adamdan bahsediyoruz Çok özel biri Gizemli, derin Anlaşılması zordan zor Birçok gazeli, birçok beyti için şunu söyleyebilirim Anlamak için bir daha okumaktan başka yapacağınız bir şey yok Bilginin de yetişmediği sahalarda dolaşmış. Efendim. Sekizinci renk ve dördüncü da dolaşmış sanki. Halvetidir kendisi. Yani meşrebi odur. Bir halveti şeyhidir falan şeklinde anlaşılmasın ama halveti meşrep. Efendim. 1666. Biraz şüpheli olarak bildirilse de vefat yılı olarak verilen tarih bu evvela Merkez Efendi'ye defn olunmuş İstanbul Merkez Efendi kabristanına sonra bir kabir nakli olmuş Taksim civarına nakledilmiş orada da bir hadise vuku bulmuş oradan da kayıp yani şu anda mezarını biz bilmiyoruz kimse bilmiyor Naili merhum divan bıraktı çok güzel bir divan bıraktı Allah'tan ziyaretgahı o divandır dediğin gibidir sebki hindi dediğimiz usulün ...en başarılı uygulayıcılarındandır. Hint usulü şiir diyelim biz buna. Kolayca anlaşılsın diye. Peki nedir o usulün özellikleri? Evet hocam. Ben Hint'te de ne alıştırırken var çok merak ettim. Mesela birçoklarımız bir vesileyle Hint filmi seyretmiş olabiliriz. Veya Hint hikayeleri, Hint masalları dinlemiş olabiliriz. Tamamen hayal mahsulü, derin hayaller. Ee, insanı uçuran şeyler... Eşderhalar, yedi başlı Eşderhalar, şahmaranlar, efendim. Gizemli bir diyar, Hindistan'ı anlatan 1950'lerde galiba vefat etmiş olan bir nasirimiz, bir yazarımız Refi Cevat Ulunay. Bir seyahat yapıyorlar gazeteci bir heyetle, i̇şte kendisi de dahil 3-5 kişi. Dönüşünde İhtişam Diyarı Hindistan isimli bir eser kalem alıyor seyahat notları. Harika bir şeydir. Yani okumak nasip oldu bize. Harika bir şeydir. Tabi üstadın üslubu da burada çok önemli. Şunu demeye çalışıyorum. Oradan gelen her şey büyüleyicidir işin doğrusu. Yani insanı tesir altına alır, etkiler sarhoş eder sallandırır böyle. Şiirde farklı alemlerde ister istemez gezmiş oluyoruz yani. Şiir de öyledir. Yani bir de o usuldeki şiirlerde uzun tamlamalar görürsünüz. Yani böyle tehipa te pa ikili tamlama ayak altı. Buna sıkça resmi geçit. işte geçit töreni manasında ikili tamlamalar her yerde çokça rastlanır ama beşli, altılı tamlamalar görürsünüz ki Anlamak iyi deniye zorlaşır. Fakat bir şiiri anlamanın zorlaşmasını ben daha lezzetli bulurum. Yani garip gelebilir birçok seyircimize, takipçimize ama e, anlayamamanın bir zevki vardır efendim. Yani bu bunu tatmayı teklif ediyorum bütün ilgili herkese. Naili Üstadımız mesela Yahya Kemal Merhum'un da çok özel bir övgüsüyle hafızalara kazınmıştır. Böyle beş beyti bugüyen derdi füzre kemal. Naili söylese bir alemi mana söyler. Gazeli Beş beytli gazelin son beytidir. O gazel de hayli gizemlidir. Bitirişinde böyle diyor. Böyle diyor. Bu kadar derinlikli şiiri diyor. Söylese bir de Naili söylerdi. Bir de acizane biz demeye getiriyor tabii. Evet. Ee, Şebiyel da fecre kadar uzar kıssayı aşk Ta ki mecnun bitirir nutkunu Leyla söyler ee, O uzun gecede aşkın hikayesi bitmek bilmez Leyla bitirir nutkunu mecnun söyler Mecnun bitirir Leyla söyler Görmüş ayine isafında o serven damı Cüğü gülşende bu rüyasını hala söyler Akarsu diyor sanki o servi boylu sevgiliyi diyor Aynasında bir görmüş Onunla mest olmuş sanki o rüyayı anlatıyor, o gördüğü sevgiliyi anlatıyor, o serviyi, serviyi boyluyu, o servendamı söylüyor falan. İşte o gazelin sonunda böyle sözleri söylese söylese bir de Naili söyler. Eyvallah. Ona yakışır falan diyor. Naili Üstadımızın o nahtı versene bir kopya çekeyim oradan bir okuyayım. Buyurun hocam. Ya Resulallah redifiyle biten nahtlar. Yani mesela şöyle bir konu ince bir akademisyen şuna çalışsa. Ya Resulallah diye bir biten nahtlar. Yani şöyle kocaman şundan kalın bir eser ortaya çıkar. Yani e, hepsi de aynı vezinde oluyor tabi Resulullah mefaülüne denk geldiği için. Burada dört beyti seçilmiş sen de onları okudun. Ağzına evet. sağlık güzel de okudun. İzninle bir de ben okuyayım. Buyurun hocam. Gönül aşinadır ya Resulullah. Deri devlet abından cüdadır ya Resulullah. Aleyhissalatu vesselam. Tanımadıklarla, layık olmayanlarla aşina olduk ya Resulallah. Bu dünyaya geldik, olmadık sevgilere, tutkulara bağlandık, rağm olduk, kirlendik ya Resulallah. Kapından uzak kaldık deri devlet abından. cüdadır ya Resulallah. Senden uzaklığınızdır ağabey içindeyiz. Bizi iklimine al, yani bizi iklimine say diyerek bir yakarış bu arada. Bizi mensuplarından say, ve Hamd altında olalım biz de. Sarardır zikri fikrin çehresin erbabı tevhidin siyah hakiz zaraylar kimyadır ya Resulallah. Seni anmak seni hatırlamak sarartır çehreleri ayrılık ızdırabıyla özlemle hasretle sarartır. Sararınca altına benziyor ya işte kara taşı kara, kara yüzleri kara toprağı altına çeviren kimyadır senin sevgin muhabbetin ya Resulallah olan hadi sıratımız teqyim-i şer'iy bu âlem berzahı havf u recadır ya Resulullah korku ile ümid arasında olan şu âlemde kork tedirginlikle acaba ya akıbetimizden endişeyle giderken bize yol gösteren senin yolundur Sırat-ı müstakimindir. Sana uyan ancak kurtulabilir bu felaketten. Sana uymakla ancak ebedi saadet ele geçer ya Resulallah. Ve son beyt ne denlu naili şayanu tertibi ceza olsa Cenabından şefaat mültecadır ya Resulallah. Bu naili diyor bu zavallı naili ne kadar günahkar olsa ne kadar yüzü kara olsa yine de Şefaatinden ümit vardır ya Resulallah. Büyük günahı olanlara şefaat edeceğim buyurdular. Çünkü aleyhissalatu vesselam. Daha önce bir vesileyle anlattığımız üzere Duha suresi nazil olduğunda Allah-u Azimüşşan 5. kelime kerimede me'alem sana o kadar çok verecek ki Hak Teala razı oldum yeter ya Rabbi razıyım da yeter diyeceksin. O kadar verecek Hazreti Peygamber ümmetimden bir kişinin Ateşte kalmasına razı olmam buyurarak sevinç izhar etmişlerdi. İşte ona da istinaden çok günahkar da olsam ümidimi kesmiyorum. Ya Resulallah demektedir şefaatinden. Eyvallah hocam. Şimdi şöyle başlayalım. Her beytinde bu edayı bu büyülü edayı sihirli edayı fark edeceğiz. Eskiler şire sihr halal derler. Yani helalinden sihir. Adamı büyüler mi? Büyüler. Etkiler mi? Etkiler. Ayağını yerden keser. Hele naili ise e, böyle biraz çarpık dolaşır insan. <gülüyor> Nebi kem alemi yeksan biliriz biz. Her gördüğümüz moru Süleyman biliriz biz. Aşağıdakini de yukarıdakini de biz denk biliriz. Kimseyi küçük büyük falan görmeyiz. Biz karıncayı Süleyman bilenlerdeniz diyor. Şimdi karınca ve Süleyman yan yana geldiğinde Edebiyatımızdaki çok yaygın bir gelenekle biri aczi, fakri, küçüklüğü muhakkar hali, biri de ihtişamı, büyüklüğü temsil eder. Ama biz karıncayı Süleyman biliriz. Kimseyi küçük görmeyin Nihayet mahluk Allah'ın mahlukudur. O gözle görürüz. <fessizlik> Sensin yine muhlis bizi garikabi ifenadan ne netuhu ne netuhu ne netu, an biliriz biz. Naattan alınmıştır bu beytte. Başka naatları var. Yani biz Kısa binatından Ya Resulullah Redifli. Biraz daha anlaşılır olduğu için, biraz daha anlaşılır olduğu için onu seçtik. İyi de yaptın, tebrik ederim. Ancak senin de gördüğün gibi divanında beş ayrı natu var ki uzun kaside yani ma, meal itibariyle, tema itibariyle nat, şekil itibariyle kaside, toplamda 200 beytin üzerinde. E, fakat anlaşılması cidden çok kolay değil. Oradan seçtim bu beyti de sensin yine muhlis bizi garkabi ifenadan ne zevrak ne nuhu ne tufan biliriz biz. Ya Resulallah diyor bizi diyor fanilik e, girdabından kurtaracak olan yine sensin ne Nuh biliriz ne tufan biliriz biz ne kayık ne gemi biliriz biz biz sana sığındık Ya Resulallah. yani bizi kurtaracak olan Sensin. Tabi itikada tamı tamına uygun, ona uymayan her şey e, batıldır, geçersizdir. Onu söz söylüyor. Şimdi önümde sırada nihanız redifli gazel var. Nihanız, gizliyiz demek nihan gizli. Bu vadide nihanız redifiyle yazılmış birbirine nazira benim gördüğüm 20'nin üzerinde gazel var. Ama üçü öne çıkar. Biri Naili'nin, biri Neşati'nin, biri de Neş'et'in. Neş'et, Süleyman Neş'et, Şeyh Galip'in üstadıdır. Hepsi yani çok parlaktır ama e, Neşati'nin Edirne'li Neş'et'i merhumun ettik o kadar ref ay yün ki Neş'et'i ayyine yapıyor tâb-ı mücellâdani beytini mutlaka hatırlamalı. Yahya Kemal marhum Trende seyahat etmekteyken bir Fransız okumuşun itirazıyla karşılaşır. Doğru şiiriniz mi var filan tarzında bu medeniyete ciddi bir saldırı vardır sözünde. Yani bilgisine güvenmiş Yahya Kemal'in şahsında edebiyatımızı hafife almıştır. Yahya Kemal savunma sadedinde bu beyti okumuş demin neşaati okuduğum Ettik o kadar ref'ite ayyunke neşaati ayine yepür tabı mücellada nihans. Evet. Nihat Sami Banarlı da Görgüt Hanı orada. Beyti okuduktan sonra dört buçuk saat izah etmiş. Yani Avrupa'dan Türkiye'ye geliyorlar. Allah'ın izniyle yol bitti yani tren yolcu. Bir beyt izah ediliyor. Netice-i kelam Fransız teslim olmuştur. Biz haksız olduğumuzu gördük. Başka şairiniz ve şiiriniz olmasa dahi bizim davamız batıldır demiş onu teslim almıştır. Tasavvufu baştan başa özetleyen kompakt disk iç içe manalar yüklü o kadar taayyün, ref'i taayyün ettik. Yani varlıktan, maddelikten, cisimlikten sıyrıldık, ruha dönüştük, inkılap ettik artık sarapa ruh olduk, ruhlaştık. Ayine ne yapıyoru tabi mucalladanihanız demiştim ya çoklu tamlamalar olur burada da öyle evet, neşeti de sepki hindi efendim tabir yerindeyse parlak aynada cilalanmış aynada dahi görünmeyiz hani o şu demek madde dışına çıktı adeta baş gözüyle göremezsin görmeye gönül gözü kalp gözü gerek o meyanda şu gazelde birkaç örnek. İlk metnden başlıyorum. marız ki asayı kefi sada nihanız, maranla mamuruz ki tehipada nihanız. Valla işte na böyle bir adam. Çünkü izahın da izah. İzahı o da çok zor. Şey doğru, yani. doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ya yani, izahın da izaha ihtiyacı var. Mar yılan demek mur karınca. İkisi de mim ve ra harfleriyle yazılıyor. Maruz ki asayı kefimü sada nihanız. Biz yılanız diyor, doğru. Yılanın hangi vasfıyla kendini takdim ediyor? Sürünen, yerde olan, aciz, zavallı falan yani. O manada. Fakat bu bakımdan, bu sebeple bizi küçük görme. Hazreti Musa'nın elindeki yılanız. Asayi kefir Eyvallah. Musa'da nihanız. E Musa Aleyhisselam elinde bir asa vardı. Büyük mucize, Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılıyor. Yere bıraktı, ejderha oldu. Firavunun yılanlarını yuttu, o büyük mucize. Yılanız ama öyle yılanız dedi yani şimdi öyle boşta yani değiliz. Boşta yani. değiliz yani küçük görme. İkinci Mısra'da maranlama, muruz yanlış okursun şimdi diyor karıncayız diyor karınca, mar bile değil, muruz ki e, tehipadan ihaniz, ayak altında gizliyiz, ayağın altındayız. E karınca zaten ayak altında olur. Ne demek istiyoruz? Süleyman Aleyhisselam'ın ayağının altında olup da ona sözünü dinleten karıncayız yani. Küçük olmamız bize senin anladığın manada küçüklük vermez. Dikkat et diyor. Hakir görme bizi. Fuzuli de der ya sakın bizi hor ha Hakir sanma bizi sağınma kimseden. <gülüyor> Fakiri padişahasa gedai muhteşemim. Yani padişah gibi fakirim ben, muhteşem dilenciyim ben diyor. Yani fakirliğim sana nispetle değil. İşte tasavvuf erbabının, tasavvuf terviyesi görmüş olanların mısralarındaki bu övünmeye benzeyen acz ikrarı yahut aczi söylerken büyüklüğü izhar enteresan bir söyleyiş biçimi. Bunun ayrı da kemal noktada görüyoruz. Görmez bizi aa, yine de geri aksı dih olsak Pişi nazarı aklı koda ara da nihanız. Aynada görünsek demin Neşati'den okuduğum Beyt'in manasına çok yakın bir biçimde, aynanın karşısına geçsek dahi bizi göremez kendini beğenmiş akıl diyor. Yani madde dışındayız şimdi. Akıl neyi anlar diyor? Beş duyuyla çalışıyor. Görme, koklama, duyma, işitme bilmem ne falan. Hepsi de zaten arızalı yarım yamalak. 20 bin frekansın altını üstünü duymaz. 20 frekansın altını duymaz. Yedi renkten alt, mor ötesini kızıl ötesini görmez. Yani akıl e, aciz kalır bizi idrakte. Onun ajanları bize yakalayamıyor. O beş duyu bize yakalayamıyor. Aklın ulaşamayacağı bir durumdayız. Günca işimiz de i mecnunadır ancak nirengi cemaliz ruhi leylada nihanız. Günca iş İmrenme, öykünme falan demek. Hani Mecnun Leyla'yı gördü, gösterdiler ona. Ömrün boyunca peşine düştüğün bu kız dediler işte bu mu dediler ya bu kara kuru kızcağız mı sen bu kadar falan. Pek de gösterişsiz bir kızmış. <gülüyor> Leyla benim gözümle görseniz böyle demezdiniz dedi. Ya işte evet. biz diyor. Mecnun'un o gözüne imreniyoruz doğru ki o gözden bizde de olaydı keşke bizde öyle göreydik o sevgiliyi diyoruz ama o sevgilinin yüzündeki ışıltı nur çekicilik o güzellik de bizatihi biziz. Günca işimiz de yi Mecnun'adır ancak ne yürenge cemaliz ruhu Leyla'dan ihans Leyla'nın yanağından aksedem güzellik de bizden başkası değil. Nef'i de görmüştük hani evet. hem bade e, hem kade hem biziz falan diyor. gönül yani seven de sevilen de güzel olan da ona tutulan da biziz manasında enteresan bir beyti vardı. Evet. Yahya Kemal'i de çok etkilemiştik konuşmuştuk uzatmayaymış oraya giderse. Elmas ise de karı gel olmaz bize merhem ol dağı ki süveyda da İşte bu beyte Gazel'in şah beytidir. Elmas bile olsa bize kar etmez, tesir etmez. Burada iki mana var. Elmas çok sert bir maddedir. Yani kıymetli olmanın ötesi de serttir. Camı kesmek için de o kullanılır yani. Çok sert, incecik bir çark gibi olur. Camcılar bunu çok iyi bilirler. Böyle 2 mm çapında bir şeydir ama camı keser, çok serttir. Çok kıymetlidir fakat ezilince toz buz olur o kadar küçük parçalara ayrılır ki artık şu suyun içine bir avuç elmas tozu dökseniz göz görmez aynı renkte olduğu için. Müşahede edemezsiniz dolayısıyla içince su zanneder içer yutarken bile fark etmez vücudunda on bin hançer var adeta. Her tarafı keser biçer ve hiçbir tabibin hiçbir tıbbi çarenin iş görmeyeceği bir şekilde ölür zehirdir çok etkili zehirdir yani. Ama bir taraftan da çok kıymetlidir, çok değerlidir, paha biçilmez. İki manayı birden kast ederek diyor ki elmas kadar kıymetli de olsa bize kar etmez, bize tesir etmez. Çünkü biz gönülde gizliyiz ama onu da öyle söylüyor ki süveyda da nihanız. Süveyda, sevda, sevde, esvet, hacerül ül esvet, kara, siyah, sevda, kara nokta. Kalbin içindeki kalbin kalbi diye anılan noktadır o. Yeter ki kararmasın sol memenin altındaki cevahir dediği şairin. Yani kalpte bir şeyden bahsediliyor. Kalbin kalbi. Şimdi bu noktada gizli, o noktayız bile demiyor. Naililik işte böyle bir şey. Süveydayız desem ana hasıl olacak ama o nailidir daha derine gider. Süveyda da Orada da gizliyiz. Yani sen Süveyda'ya girsen de göremeyeceksin. O gizliden, ruh çünkü. Yani o mücerret. o bakımdan dışarıdan verilen zehir de tesir etmez bize. Çok kıymetli elmas kadar değerli ilaç da fayda sağlamaz. Yani elçek tabi Belçek yaram üstümden sen benim derdime çare dediği gibidir yani şairin. Tabi bin işi değil bu yani. Gönüllü işidir erbabını arar. Biraz sonra göreceğimiz bir bette erbabını da anlatır zaten. Ben şu sırayı bozmayayım. Buyur. Derdiz ki deva şifte İsa Hatimizdir aşkız ki nihan haneyi sevda da nihanız biz derdiz doğru ama öyle bir derdiz ki deva bize imrenir deva bizi kıskanır bizim gibi olmak ister bu dert öyle bir dert ki dermanın ta kendisi niyazımız razıetlerini musavvırını hatırladınız mı yani ee, derman, arardım, derman arardım derdime, derdim, derdim. bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Allah Allah. Yani bir başka söyleniş biçimi. O da halbuki. Yani enteresan. Şimdi hocam şöyle bir şey geldi sizi konuşurken. <gülüyor> Mesela biz Yunus Emre'yi işlediğimizde de benzeri tasavvuf ekolinden etkilenmişler işlediğimizde aslında onlar biraz yekten söylüyorlardı, anlayabiliyorduk. Evet. Şimdi bu muhabbetin gösterdiği bize şu ki Nail'i anlayabilmek için biraz daha, biraz daha kendimizi lazım. yormamız lazım. Kolay değil. Yani bunlar birbirinin rakibi gibi görülmemeli. Farklı akarsular yan yana akıyorlar bir kimse var güzel kilim dokuyorum diye halı dokuyan arşman mı olmalı dokuduğun evet. kilim güzel ama e, onun halısı da güzel canım ayrı bir şey o yani bu bizim 20. yüzyılda edindiğimiz bir hastalıktır ya o ya o falan hayır efendim hem o hem o Allah Allah ikisinde farklı güzellikler var usul meselesi. Desting de dagal mukreiz <Sessizlik> ey cerkh mubahiz her da bin çeşme tamasha da Luna parkta Gösteri yapan bir hokkabas elinde top bir gidiyor bir geliyor top kayboluyor göremiyorsunuz binlerce seyirci var ya bu top nerede diyorsunuz kaybıyor arkadan çıkarıyor saçın arasından çıkarıyor falan. İşte <gülüyor> onun elindeki bu hile topu gibiyiz diyor feleğin elindeki bu hile topu gibiyiz binlerce gözün önündeyiz ama bizi gör göremezsiniz diyor. Yani bizi idrak bizi anlamak ancak bizim gibi ben ol da bildiriyor Hazreti Mevlana yani kendisine sordular. Ben ol da bil dedi. Onun yolu o, o güzergaha girmek, o ortama girmek, onun geçtiği manevi yollardan seyrisülükten geçmek. Aksi halde anlamak mümkün olmuyor. Başka bir gazelden seçilmiş tek bir bet: Na ili huni ciğer zadı tarik gamdır. Merdira olmayana zadı sefer vermezler. Na ili son bet bu gazelin son beyti hun ciğer, yani ciğer kanı, nail-i hun ciğer, zadı tarik gamdır. Gam yoluna girmiş olanın azığıdır. Kimden, kimden kanlı gözleşe yaşı gelir, ciğer kanını bilir, ciğer kanı görür, kim? Bu, bu yola girmiş olan, bu azıktır, yol azığıdır. Merdirah olmayana zadı sefer vermezler, yola girmeyene yol azığı vermezler. Onun için senin derdin yoksa, Hunice kan, e, ceyer kanını tanımıyorsan e, abi kusura bakma yani işin çok daha yani bu bir bela değil, gam yoluna girmiş olanların azığıdır demek ki yol yani yola girmedin Allah nasip etsin demektir yani. Katmeraz mümkündür demekten naili, haşin tıflı dili acağı söyletmek midir? Oradan da tek beyt seçtik. Söyletmek midir redifli? Biri birinden azıyla daha 20. yüzyıllara kadar gelen birçok eser var. Aşkın sırrını gizlemek mümkündür diyorsun Nail'i gizlemek mümkündür gizleyebilirsin falan diyorsun. Acaba bunu söylemekten maksadın beni kışkırtıp da gönlü söyletmek midir? Uyanık gönlümün sırrını ifşa ettirmek mi istiyorsun? Falan. Nasıl saklanır böyle bir şey deyip beni söyletmek için mi böyle diyorsun? Şimdi... E, aşk ile öksürük varsa gizlenmez derler ya. Doğru gizleyemezsin diyor. Ya yani Ben nasıl gizleyeyim? İsterim gizlemeyi ama diyor insan takatini açar. Ben sussam kalemim durmaz. Şeyh Galip öyle demiş Şu elimdeki kalem var ya kamıştan mamul ya dedi. E, yani bu dedi, neyi andırıyor dedi. Neyle akraba olduğundan onun gibi bastı feryadı. Ben sırrı saklayacaktım ama ne yapayım ifşa etti diyor. Ben de değil diyor yani. Şimdi hocam başka hmm. bir, bir... Geçmeden işte, önce. Geçmeden önce biliyorsunuz biraz önce de program girişinde söyledik. veren Pervaneler TV Instagram hesabından gelenler var. Aa. Sevgili dostlar teşekkürlerini iletmişler. Güldan Ece Altunpınar. Eksik olmasınlar. Geylan Cengiz. Seydi uzun Şimdi biraz daha böyle farklı paylaşımlar da var. Mesela Ali Aktağ. Gülhara düştü sineyi figar oldu andelip Allah Allah. bir hara baktı bir güle zar oldu andelip. Allah Allah. Şeyhname hanlık eyledi ki hüsrev güle destanı serayi sebzi bahar oldu andelip. Allah Allah. Şiirini paylaşmış bizlerle. Gülbül deme andelip. Tespihçizade Ankara ise selam ve dua ile hayati bir inanç işi yapıyorsunuz. Allah <gülüyor> sizlerden razı olsun <gülüyor> demişler Allah. hocam. Diğer taraftan da şöyle şeyler var. Mesela takipçilerimizden birisi demiş ki size öğrencilerimle paylaşıyorum. En yakın zamanda beyitler ezberleyeceğim. Demek ki bizim gayretlerimiz birilerine de paylaşılıyor. Semere Tamam. Bizim de hoşumuza gitti bunlar. Devam. Bektaş Yusuf özellikle edebiyat öğretmenlerinin yahut da edebiyatla ilgilenenlerin bu konulara özellikle ağırlık vermesi de bizim hoşumuza gider diye düşünüyorum hocam. Çarhın nifakını yine teşvişi gösterir. Sen aleminde ol gönül iş işi gösterir. Ha. Çarhın nifakını. Dünyanın münafık olduğunu diyor. <gülüyor> Kargaşası gösteriyor diyor bir defa. Yerinde duran bir şey mi var? Teşviş diyor, perişan diyor. Hiçbir şeye güvenemiyorsun. Zemin kaypak belli ki iki yüz işte diyor. Yani nifak ortada belli. Sen aleminde ol gönül iş işi gösterir. Yani iş olacağına varır. Sen etme diyor yani boşver. Şimdi aleme bakışı <gülüyor> bir, ileride okuyacağım bir beytte öyle diyor yani bir özge temaşa ile geçtik diyor. Mestana nukuşe suveri aleme baktık her birini bir özge temaşa ile geçtik. Biraz sonra gelecekti sırası ama yeri geldi ne yapayım şu beyti izah Yani dünyada diyor nakışlar gördük, süsler gördük aman Allah'ım bir alemdi diyor. Fakat kendimizi kaptırmadık bir özge temaşa ile geçtik. Yani farklı bir bakış açısıyla hani böyle biraz alay eder gibi hani böyle biraz hikmetle acı bir tebessümle seyreder gibi resmin dışından film seyreder gibi baktık ve geçtik. O hayatındaki sürgün evresi belki ondan da olabilir. Etkili yani olabilir. Yani o gözü tokluluğundan Etkili çok olabilir. böyle kimse eyvallah olmaması haleti ruhiyesi de buradan çıkıyor yani. Ya ruhu kuvvetli olan ya öyle bir şey ki bu bedenle ruh birbirini zıddı. Birinin rahatı öbürünün rahatsızlığı demek. Yani hem İrfan ile meşgul olacaksın, irfan tahsil edeceksin hem de beş yıldızlı şartlarda yaşayacaksın. Yok öyle bir şey yani olmaz o istemez de zaten bundan razı da olmaz. Bundan rahat da etmez beden rahat ettikçe bunu anlamak diyor yani tasavvuf erbabı baya bir iştir yani. Bir iştir teorik olarak söylemek kolay da ama o ızdırabı çekenler bundan lezzet duyuyorlar. O aşkın tezahürü o. Cenab-ı Hak mahrum etmesin velhasıl sözümüzde kalmasın yani. Aşık dilli tapidesi niyâre arz eder, nabzın bir hazıka her kişi gösterir. Aşık diyor gönlünün dalgalanmalarını, derdini, ızdırabını, yarini arz eder diyor, ne yapsın? Söylemesin de ne yapsın? Her hasta nabzını doktora gösterir diyor. Yani <gülüyor> aşığı hasta, sevileni tabip, e, aşkı da hastalık olarak görüp e, götürür diyor anlatır diyor yani. İçini dökecektir gizleyemez ki. Gavgayı saltanat bak şu bete aman özel dikkat. Buyurun hocam. Gavgayı saltanat bu sarayı de eyna ili selameti dervişi gösterir. Bu dünyada diyor dünya sarayında sultanlık için edilen kavgalara bak. Şunu göreceksin, dervişin diyor, selametini oradan görürsün. Dünyaya tenezzül etmediği için bu kavgaların hep dışındadır diyor. Yani buradan anlaşılır ki dünya talipler arasında kavgaya sebep olur. Bir sözü vardı Necip Fazıl merhumu Şeyhi Abdülhakim Efendi'den işitmiştik. Yani, Görmez misin meyhaneye giden birbirini dövüşür, camiye giden birbirini sever diyor yani güzel değerin hakiki değerin peşinde olanlar birbiriyle kavga etmezler. Dervişler hiç de kavga etmez yani. Ama sultan sultanla eder. Yani bir tahta iki sultan sığmayacağı için çaresiz harp darp olur. Gavgayı saltanat bu sarayı sipenç de eynaili selameti dervi gösterir. Bellidir Redifli Gazel. O da mektep gazellerdendir. Birçok şair orada kalem oynattı. Şahsın istidadı Lutfi peykerinden bellidir, kimyayı kabiliyet cevherinden bellidir. Eyvallah. <gülüyor> Yüzünden belli olur diyor. Vallahi bakışından anlarsın diyor. Ta talebe, mürit yani olur mu hani bu kumaş olan belli Burada olur Burada bir diyor. cevher var mı? Var mı hemen anlaşılır. <gülüyor> Sinesin şemşiri hasret çak çak etmezse de aşık hunin ciğer çeşmi terinden bellidir. Ayrılık ızdırabıyla göğsünü paramparça etmedi, dağılmadı falan dik duruyor, düzgün duruyor gibi olsa bile ciğer kanıyla bulanmış aşık, gözyaşıyla yani içi kan aşık çeşmi bellidir. Göz yaşından anlarsın diyor yani onun gözünü yaşa dinmez diyor. Belki düzgün kravat falan takar ama <gülüyor> yani aşık, hakiki aşık hiçbir emare vermese bile Çeşmi terinden, gözlerinden bellidir. Biraz önce ağlamıştır, anlarsın diyor. Ziriş, bu benim şah beytimdir. Şimdi okuyacağım beyt. Yani bana birisi dese ki, Hayati Bey binlerce beytle meşgul olduğunu söyleniyor. Senin hakkında bir sürü var. Bana üç beyt söyle deseler, biri mutlaka budur yani. Ziri şem payı gülbünde ayarı suzişi, bülbülü pervanenin hakis terinden bellidir. Zirişem, mumun dibi, mumun ayağı, payı gülbün, gül ağacının dibi, burada aşkın emarelerini, izlerini bulursun diyor. Mumun dibinde pervanenin külleri, gül ağacının dibinde bülbülün külleri. Ve aşıklar diyor, küllerinden başka iz bırakmadan giderler. Hak ister, kül demek. Aradın, külde bulursun. Peki ben de kavuşmak istiyorum yanmaktan başka çaresi yok. Başka çare yok. Burada bir teoriden bahsedilmiyor. Menlem lem yezuk, lem yedri. Pratiktir yani. Tatmayan bilmez. Zehr-i şem gülbün de ayarı, suz-işi ne kadar nasıl yandığı, yanlış ayarı da oradan belli olur. bölü pervane'nin hakestlerinden bellidir. Eylemez her kim ayarı hüsn-ı naili. Kadri aşık dilberi simin berinden bellidir. Herkes güzelliğe rağbet etmez, herkes aşık olmayı bilmez. Aşığın kadri sevgilisinden bellidir. Şimdi bak dediğini biliyor musun? Tabii biliyorsun. Dediği şu, insan sevdiğinden kıymet alır. Değerin ne? Neyi seviyorsan o kadar. Kimi seviyorsan o kadar. İnsan sevdiğinden kıymet alır. Herkes aşık kardeşim. Herkes aşık hadizatında. zatında. Yani aşktan benim haberim yok diyen veya öyle bilinenler de nefsine aşık. Ne demek yani? Aşk fıtri. Herkeste var o Aşkın kaç tane boyutu var Ama zaten. kendisine aşık oldu. İşte o süfli. Bir aşk yani. Kıymeti de o kadar. Kendini seven kendisi kadar olur. E fani bir şeye bağlanırsan o senin aşkın doğru. da fani olur yani. Verir tevekkülü teslime eşkü. a ah, halel. Rehi edepte nişibü firaza bakmazlar. Tevekkül ve teslime. Tevekkül sahibi olmaya, teslim ehli olmaya, güzel kul olmaya. Ağlamak ve feryat etmek halel getirir. Pek yakışmaz. Eşküal halel verir. Yakışmaz ağlamak. Yani edep yolunda inişe çıkışa bakılmaz. Aşağıdayım diye üzülmek, yukarıdayım diye sevinmek olmaz. Rehi edepte nişibü firaza bakmazlar. Yani... Anayasa maddesi gibi şeyler söylüyor. Bulmaz harimi köyüne yol ol ki Kabe'nin bazı ı deşti Hicaz'ından incinir. Kabe'ye yol bulamaz diyor. Hacı olamaz, kavuşamaz. Kim? Hicaz'dan esen rüzgardan inciniyorsa, rahatsızsa, yani yolun cefasını çekmezse elbette kavuşamaz diyor. Şimdi adam hacca gidiyor, geliyor soruyorsun ne gördün falan diye. Hacı anlat diyorsun, Hicaz anlat diyorsun. Göz yaşına boğuluyor anlatamıyor. Ah diyor yani Kabe dediğim adama ağlamaya başlıyor. Başkasına soruyorsun o şöyle anlatıyor. Abi diyor yolda diyor otobüste diyor bir valizleri kaybettik falan diyor bir sıcaktı diyor. bir Yani o zaman <gülüyor> tatil değil. o kadarmış mi? yani yaptığı gördüğü o kadar. Yani. Herkes kendi açısından görüyor yani. Yani incinirse Hicaz rüzgarından yol meşakkatinden incinirse Kabe'ye varamaz maksada ulaşamaz şu beyt ise bende hikayesi olan bir beyttir. Zemini dilde kim vakti hasadı keşti mihnettir. Cerahat tude tude da hırmen hırman olmuştur. Şimdi bir itirafta bulunayım bu kadar seyircinin huzurunda. Aslında Buyurun hocam. Milletim. İtirafım şu bu beyti anlayamadan üç gün ağladım ben çok yakıcı bir mana oldu hırman hırman oradaki yani vezne uygunluk kullanılan kelimeler zemin dilde kim vakti hasadı kesti mihnettir nehnettir cerahat tuğde de da hırman hırman olmuştur. anlayamadan yani seziyon bir şeyler çözemiyorum falan. var bir şeyler ama diyorsunuz ya yani yani, bir türlü çıkmıyor. Yani, yani. köz gibi yakıyor ama biliyorum sanki böyle bir şey yani sıcak patates yutmuş gibi. sonra biraz anlar gibi olduk yani bilmiyorum ne kadar anladık. gönül toprağına Gam tohumlarını ektim fakat tohum o kadar güçlü ve zemin o kadar bereketliymiş ki e yüz, bire yedi yüz, e bin falan değil harman harman oldu diyor. Ne verimliymiş diyor, nasıl büyüdü diyor. Bir gam bin oldu, binken milyon oldu diyor. Şimdi gönül toprağına hasat vaktinde baktım böyle bir sonuç aldım. Harman harman olmuş ektiklerim demek ki Ahirete giderken edilecek laftır. Dünyadan ayrılırken dersiniz bunu. Hayatın sonunda bir muhasebe zemini dilde kim vakti hasadı kişdi mihnettir. İşte uzun tamlamalar. Vakti hasadı kişdi mihnet. Mihnet tarlasındaki hasat vakti. E, mihnet tarlası hayat, ömür. E, hasat vakti ölüm. Ölürken gördüm ki diyor. Tohumlar güçlüymüş diyor. Ama arazide bereketliymiş maşallah diyor. Bire bin, bire on bin verdi. Ne efsunkar olur ey naili şiirin ki lafzından zebanu reşkimi ucız kar mani elken olmuştur. Son beytini böyle bağlamış o gazelde. Öyle efsunkar söylüyorsun ki naili, öyle füsunlu, öyle gizemli, öyle sihirli ki sözlerin diyor. Senin sözünü işitince diyor. Dinleyenlerin aklını başından alan diyor. Enteresan bir hatip vardı. Seni duyunca sağır dilsiz oldu diyor. <gülüyor> Onu da konuşamaz oldu seni duyunca diyor. Sözlerin öylesine efsun Var mı okumak istediğim. Şimdi mi? hocam, Kadriye Yılmaz Afyon'dan, evet. Ayşegül Aktaş yine selamımızı iletti. Selamını iletmişler ve birçok izleyicimizin size de selamı var. Ve atayım bunu. Ama evet. programımızda son 7 dakikası içindeyiz. İşaret levhaları bölümünde var. Ne seçtiniz Dünyayı müştahidi beka anladın gönül, sef eyledin sevabı hata anladın gönül. Allah Allah. Dünyayı müştahidi beka anladın gönül, sehf eyledin sevabı hata anladın gönül. Şimdi hocam. E, Anlaşıldı burada, ama sen bir bak. de bakalım. Sehf. Sehf. Sehf secdesi deyince sehve, herkes sehve, anlayacak. Sehf secdesi Evet. <gülüyor> biraz önce. Biz, de, Biz avukat dilekçelerimizde sehven yazılmış falan gibi laflar kullanırdık bundan 30 yıl önce. Sehven. Artık o kelimeleri bilen de kalmadı. Antika olduk ya asar atika olduk. <gülüyor> Allah Allah. Evet. Yanlış, Yanlış. yanılma. Evet, yanıl bu hata anlamlara bu anlamlara hata. geliyor. Beyti o gözle okuyoruz. Dünyayı müsteiddü beka yani kalıcılık istidadı var. Evet. Durur bu ya bayağı iyi duruyor filan süslü filan yüksek binalar var filan evet. zannettin. Öyle zannettin. Gönül ah gönül sen var mı sen yok mu sen? Sehve eyledin hata anladın gönül. Yanlış sevap o yani sevap değil sevap doğru demek. Doğruyu yanlış anladın gönül ah diyor yanlış anladın. Ee, yanlış anlarsa batar çünkü de yani dünyaya <gülüyor> gönül verirse batar. Sehve eyledin sevabı hata anladın gönül. Demin ki Gazel'in son beytini şimdi burada görüyoruz. Biz Nail'i ya sözde füsün kârı hayaliz. Elfazda feydâ dili manada nihanız. Biz diyor Nail'i diyor <gülüyor> hayal füsün kârı sihir gibi sözler söylüyoruz. Ama diyor lafta görünürüz elfazda lafızlarda sözlerde görünürüz de manada gizliyiz. Fakat yine Nail'ilik yapıyor manada gizliyiz değil dili manada gizliyiz. Mananın gönlünde gizliyiz yani mana zaten bir mücerret bir soyut kavram mana bir soyut onun gönlü yani soyuttan soyuta dipten dibe gider, derine derine gitmesi işte özelliklerini burada da görüyoruz. Çok meşhur bir gazeli gideriz rediflidir. Neşatinin buna bir naziresi daha doğrusu Neşatiye bu bir naziredir gideriz. Hevayı aşka uyup kuyu'ya yâre dek gideriz. nesîm subharrefi sübharref Kızbahar'a dek gideriz. Tarîk-ı hem kefş olup Senaiye Cenâb-ı Külhenî hara dek gideriz. Ederse kandile bin hatırı mezaka hutur, hutûr. değil kande hara dek gideriz. Aşkın rüzgarına kendimizi kaptırıp, yarın kuyuna kadar gideriz. kuyu'ya yâre dek gideriz. Nesim, sabah rüzgarına yoldaşız, bahara dek gideriz. Gizemli bir mana verişle, böyle gizemli bir formülasyonla e, İslam burada anlatılan odur. Bahar iklimi, yani ne sıcak ne soğuk, orta yol, dini İslam, sırat-ı müstakim. Aşkın yoluna uyup, kuyu yar e, Medine-i Münevvere veya Kabe-i Muazzama, efendim, fakirlik. Ezilmek zillet yolunda senai ile hem kefş olduk ayaktaş olduk yani aynı çarığı giydik onunla yola çıktık Cenab-ı gideriz Külheni İlahi Har çok enteresan bir Allah dostu Külhan'da yatarmış Külhan var ya hani hamamların altında olur odunlar yanar küllerin arasında yatıyor yani en zor yer yani küllerin arasında yatıyor bir gün Senayi çok başarılı şair yazdığı şiiri saraya götürüp vezirden bir atıya bir hediye bekliyor niyeti o. Giderken bir inilti duyuyor Külhan'dan duraksıyor. Şimdiki şairler dünyalık için yazar oldu falan kabilinden bir de sitem var. Lafın kendine olduğunu anlıyor. Gidiyor, onun müridi oluyor. Cenab-ı layhar. Layhar, tortu yiyen demek. Yani adam sıfır maliyetle yaşıyor. Yatak külhan, toprak, efendim yastık masrafı yok, yeme masrafı yok. Kadehin dibinde kalan tortu ona gıda olarak yetiyor. Tam bir terk hali, tam bir gizemli bir mürşidi oluyor onun ve onu. Onunla aynı yere kadar gideriz diyor. Sonraki beyitte ederse kandille bin hatırı mezakahutur diyarı Mısır değil kan gideriz. O yarın şeker sözlerini hatırladığımız zaman o lezzeti, o şeker tadını hatırlamak için şekerin satıldığı Mısır ne lafu bile olmaz. İstanbul'da yazıldığı şiir. Şeker kamışının üretildiği kandahara kadar gideriz diyor. Yani şekere ulaşmak için yarın lezzetini hatırlatsın diye avuntu olarak şekere ulaşmak için Mısır'a gidilir. Ama biz daha da öte şeker kamışına kadar Hindistan'a kadar gideriz dünyanın öbür ucuna gideriz demenin şaircesi. Bu alem payita serkuh, kuhi mihnetü gamdır. Eder herti şekari arzu bir bi sütun peyda. Divandaki ilk gazeldir, peydarı edifli. Bunda da çok nazireler vardır. Bu alem diyor baştan başa gam ve mihnet dağlarıdır. Ve bu dağlarda her arzu e, karşına bir dağ olarak çıkar. Bir bi sütun yani arzudan sıyrılma gereğine işaret ediyor. Yani bu bana lazım değildir öğretiyor. İstinaayı öğretiyor bu beytiyle. Bitti gibi bakıyorsun tedirgin bitiyor. Çok az bir zamanımız kaldı. Onu sen hocam. kapat o zaman. Bitir. Ben şimdi Şimdi hocam bugün söyle. can veren pervaneleri tev adresinden bize yazan dostlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Bak şu beyit okumadan geçersek olmaz ya. Buyurun hocam. Yıkanlar hatırını aşağıdı mı? Ya Rab şad olsun. Benim için namurad olsun diyenler ber murad olsun. Gönlümü kıranları Allah bahtiyar etsin. Benim hatırımı kıranlar şad olsun diyor vesselam. Evet. Teşekkür ederiz. Bu akşamda e, kadim edebiyatımızın büyüklerinden Naili'yi konuştuk. Şiirlerinden ayrı bir lezzet alsak da e, anlayamasak, anlayamasak da, da e, dostlarımıza böyle bir aşığın, böyle bir e, dostun olduğunu e, böyle hatırlatmış yani. olduk. Böyle biri var. Evet. Böyle biri var. Unutmayalım bu güzel şiirleriyle Arada kalmış ama gönüllerde tat kurmuş dostlarımız. Efendim haftaya daha güzel, daha hoş şeylerle karşınızda olacağız inşallah. Can veren pervaneler tv adresinden bizleri takip etmeyi unutmayın. Haftaya başka bir şairimizle karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar efendim.